O aidiyet duygusunun kendisini aslında yaratan ve kuvvetlendiren bir şey bir anlamda açık Radyo kimdir nedir diye sorduğunuzda e, benim diyorsunuz ama açık Radyo benim <gülüyor> Sabah sizin günaydınınızla birlikte güne başlamak çok iyi geliyor. Bazen hani biraz dalgın olsam sizlere de birer çay koyabilirim kahvaltıda. Öyle <gülüyor> e, evden hissediyorum kendimi. Burada da yani evim gibi hissediyorum. açık radyonun bağımlısı olunca başka kanalları, başka radyo frekanslarını merak ediyorum ilanlarını tesadüfen gördüğümde oraları araştırırken büyük bir ihanet içerisindeymiş gibi hissedim ama bu şey değil yani böyle ön yargıdan kaynaklanan bir şey değil beslenememekten ileri gelen bir herhalde seçenek tekrar açık radyoya geri dönüyorum. Çok özgün, bağımsız, bir um, kamu kuruluşuna bağlı değil, bir patrona bağlı değil. Devlete Evet, hiçbir şey değil. Evet. E, i̇lginç, ilginç. Onun için yani Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi için buradayız. Biz şimdi eğitimde öğrenci merkezli diyoruz. Edebiyatta okur merkezli diyoruz. Bu e, radyoda da şimdi dinleyici merkezli bir e, radyo oluşturdunuz e, siz ki bu da yani e, benim açık radyoyla bu kadar yakından ilişki kurmama, desteklememe neden olan bir faktördü. Ya radyo seven? ya beni seven, yani ya hep herkese beraber. <gülüyor> evet, hepsi beraber. Hepsi beraber. Bunun çok uzaması lazım. Evet. Bunlar bir tanesi bile yeterli yani bu uzaması için. Ben e, bize destek vermek isteyen, bağımsız e, radyoculuk yaşaması için destek vermek isteyen, e, Açık Radyo'nun yaşamasını isteyen bütün dostlarıma destek için 0212-343-4141 ya da açıkradyo.com üzerinden ...destek olun düğmesini tıklayarak... ...destek olmanızı bekliyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Viva Açık Radyo. İyi akşamlar.